محمد هو نسيم الصلاة هو نسيم الدف ونوضي بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله قت قاتي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا الناس تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء الله الذي تسئلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أهل الذين آمنوا توقوا الله وقولوا قبل سديدا يسلكوا معالكم ويافر لكم ذنبكم من يطيع الله ورسوله فقد فاز فرز نظيمه أما بعد إباد الله إن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesesin bida Ve bidatin ve Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salat selam getirelim. Men sallâ aleyhe salâten sallallahu aleyhi biha Evet. Geçen ders ne yapmıştık? Esasları bitirmiştik. İnşallah e, bu ders ikinci fasıla başlayacağız. Ancak geçen ders demiştik ki bu 20 tane esasla, kaideyle, kuralla alakalı. Ne yapalım? Birkaç soru soralım. Herkes şöyle bir baksın, okusun. Ne almışız, ne almamışız? Aldıkları da ne anladık? Dinlerde kafalarda ne kaldı? <gülüyor> evet. Hep ne diyoruz? Rivayete rivayetten öte riayet değil mi? Rivayetten öte riayet yani sadece iş ezberlemek değil, nakletmek değil aynı zamanda anlayıp ne yapmak, belleyip yaşamak. Anlayıp belleyip ne yapmak, yaşamak. Eğer ezberlenecekse hiç ezbere gerek yok. Google hoca var. Google hoca her şeyi biliyor. Google hoca girdiğin zaman her şeyi biliyor. Ama işte tefakkuh dediğimiz anlama Anlayıp ne yapma? Onu fiiliyata dökme, yaşama dökme. Asıl hedef o. İslam'da asıl hedef o. Yoksa bülbüllük güzel. Heh. Ama tefakkuh şart. Evet şöyle kısaca bir bakalım ne anladık ne anlamadık. Soralım böyle rastgele. Ezber sormayacağız. Yani herkese anladığı lisanla soracağız. Bakalım ne anlaşılmış, ne anlaşılmamış. Evet. Mesela başlasak desek ki zaferden. ibadet türlerinden birkaç tanesini bize say. Ne biliyorsun? İbadet türleri hakkında bildiklerin ne? İbadet türleri. Evet. Yani nedir bunlar? Kaç sınıftır mesela? Hatırladıkların nelerdir? Ki biz bunu Bu derslerin dışında da pek çok kez ne yaptık zikrettik değil mi? Pek çok kez ne yaptık zikrettik. Evet, evet, evet. mesela birincisi kalbi ibadetler mi? İkincisi ne? Üçüncüsü fiili. Evet, güzel. Heh. Yani nedir? İşte kalbi ibadetler vardır. Başka? Lisani ibadetler vardır. Başka? Bedeni ya da uzvi ibadetler. Fiili neler? İbadetler vardı. Bir kalbi ibadete bir örneğin var mı? Allah sevgisi. Evet. Elingu saniye. Lisaniye. Lisanet, ee, zikir olabilir. Kur'an tilaveti mesela. Evet. Fiiliye. Vuruş namaz gibi. Evet, hac gibi. Nelerdir ibadetler ya. Peki bu üç ibadet yani hem işte kalbi, hem lisani, hem de ney? Evet. Fiili, bedeni <gülüyor> ibadet. Bize Ercümen tevhidin neyini veriyor? Yani bu üç ibadet sınıf olarak ulema tarafından bize niçin taksim edilmiş? Yani bize neyi veriyor? Bu üç ibadeti biz, üç sınıfı, üç taksim zikredince tevhidle alakasını nasıl kuruyoruz? Tevhidin neresinde? Yani nedir alakası? Evet. Nedir cevap? Üçü de birbirinin, Üçü birbirinin olmazsa olmaz. Üçü olmazsa olmaz ama tehlikte ne, nerede işimize yarıyordu? Yani yaradığı yer ne? Yani, kulluk da. Kulluk da güzel. Evet. Peki kulluk derken e, ibadetin sadece e, kulluk boyutu mu vardı? Yok. İşte. İki boyutu vardı değil mi ibadet? Neydi hatırlıyor musun? Evet. Bülent Tamam. Tamam. Sen sen teorik bazda ilişkiyi kurdun. Ama e, yani biz daha çok müsemmasından yola çıkarak diyoruz diyoruz ki yani işte bu ibadetin üst sınıfı, ha hangi yönüyle ilgilendiriyor ki orada aslında değindi. Dedi kulluk dedi yani o kulluk onun itikadi imani boyutu. Bir de ne vardı? Hayır. Kaç türlü ibadet vardı? Özellikle ibadet kelimesini illa da ibadet diye tercüme etmek gerekir demiştik. Kulluk olarak tercüme etmemek gerekir. Çünkü kulluk ibadetin sadece nedir? Bir bölümüdür demiştik. Yani kulluktan öte o kulluk neyi bağlayan? Neyi bağlayan? Kalbi bağlayan eylem değil mi? Tevhidin kendisini bağlıyor. Onun için işte o dedikleriniz giriyor oluğu Truvîd isim sıfat. Ama bir de ne vardı ibadetin ne boyutu vardı? Ha, yani ameli boyutu vardı. Ameli boyutu vardı. Yani ibadetin Türkçe ibadet boyutu vardı. İbadetin Türkçe ibadet boyutu vardı. O da işte son iki kısmı ne yapıyor? Kapsıyor. Hem lisani hem de neyi? Fiili eylemi işte. Tevhidle alakası bu. İşte burada olmazsa olmaz bir bölüm var. Olmazsa olmaz bir bölüm var. O ne? Tevhidle alakalı bölüm işte. O da ne? Kalp. O olmazsa olmaz bölüm. Diğerleri, olmalı ama olmazsa iman külliyen ortadan kalkar diye bir kural yok. Olmalı demek ayrı. Maklup olan. Ama kalbi boyutu olmazsa olmazı işte. Zaten... Hiçbir ibadet yoktur ki hiçbir ibadet yoktur ki ama lisani olsun ama fiili onun hangi boyutu olmasın? Kalbi boyutu olmasın. Bu çok önemli işte. Tevhidle alakası bu. Tevhidle alakası bu. Olmazsa olmazı o. Diğerleri olması gerekenler. Yani bu gerekme ibadetin neyine göre? Cinsine, sınıfına göre ne yapıyor? Değişiyor. Nasıl ki İmanın şubeleri varsa, küfrün de öyle neleri var? Şubeleri var. Nasıl ki imanın en zirvesi varsa, küfrün de neyi var? En zirvesi var. Nasıl ki imanın en düşük seviyesi varsa, küfrün de en düşük seviyesi var. Mütefavit. Arada neler var? Bölümler var. Şubeler var. Heh. Evet. Yani e, alakası bu. Unutmayacağız. Alakası bu. Evet. Tevhid olmadan ibadet makbul değildir kaidesi. Tevhid olmadan ibadet makbul değildir kaidesi. Ne anlüs tevhid olmadan ibadet makbul değildir der? Allah'a birlemeden yapılan amellerin boşa gideceğin. Allah'a birlemeden yani tevhidi direkt birlemek olarak alma herhalde değil mi? Şimdi direkt birlemek dersen yani adam birler Allah'ı ama e, isim sıfatta problem olabilir. İmanın tanımında problem olabilir. Kaza ve kaderde problem olabilir değil mi? O halde neyi kastediyoruz yani? Tevhid deyince kaç sınıftı tevhit? Neydi o? Esbat, viyet, Sondan başlama. Baştan başla. Evet. Viyet, rubu viyet, Önce rubuviyet. Sonra uluhiyet. Rubiyet, sonra? İşte bu üçü bir arada olmadan ne olmaz? Tevhid. Ama işte makbul olmayan ne? Kurala göre gidelim. İbadat makbul değil. değildir. Yani buna göre Edison'un ibadeti makbul müdür? Değildir. Değil mi? i̇bn Arabi'nin ibadeti makbul müdür? Değil, değil. Haccacın makbul müdür? Haccacın bak hallacın değil. Haccacın. Ha. Ha. Makbuldür Haccacınki. Niye makbul olmasın? <gülüyor> ha. Hallacınki makbul değildir. Karıştırmayın bu ilgisini. <gülüyor> ha. Hallacınki makbul değildir. Evet. Yani demek ki tevhid olmadan amel ne olmaz? Makbul olmaz. Sahibi kim olursa olsun. Hangi makamda, hangi mertebede isterse gavs-ı azam olsun, isterse sersefil bir miskin olsun. Önce tevhid. Tevhid deyince de sadece Allah'a birlemek de değil. Allah'a birlemek dendene yapılan, yani etrafında herkesin koştuğu ne? Hedef. Ama Allah'a birlemekten kasıt Bu üçü olmalı. Yani içinde ruhiyetin, uluhiyetin isim ve sıfat tevhidinin olduğu ne? ıslah olmalı. Yani yoksa Allah'ı herkese sorsan Allah'a birliyor. Birlemeyen yok Allah'ı. Biz Hristiyan değiliz diyor. Çok şükür Allah'a birliyoruz. Evet. evet. Peki tevhidin mukabilinde tevhidin mukabilinde hangi kelime var? Tevhidin mukabilinde yani karşıtında, zıtlığında ne var? Şirk var değil mi? Şirk deyince ne anlıyorsun? Aferinle anlat bakalım bize. Şirk, Allah'a yaptığımız ibadetlerde ona ortak koşmak. Allah'a yaptığımız ibadetlerde ona ortak koşmak. Evet. Peki ortak koşmaktan neyi anlıyorsun? Ortak koşmaktan e, Allah özü ve Ona karşı yaptığımız amellerde birlememek. Evet. Yani ondan gayrine bir şeyde bulunmak, yakınlaşmak veya ona tazim etmek, tazimde bulunmak. Yani mesela şöyle sorsam ben sana, rubiyette şirk var mıdır? Vardır. Rubiyette şirk var Vardır. mıdır? İsim spatla şirk var Vardır. mıdır? Ha. O halde Allah'a ortak koşmak ne demek? Allah ortak koşmak hem ruhu evet. hem uluhiyetinde ve isim ve sıfatlarında Allah'ı birleme. Tam, tam. Böyle niye diyoruz bu selefi taksim de ondan? Çünkü birilerine göre isim sıfatta şirk yok. Varsa yoksa hakimiyet. İn ilhukmu illallah değil mi? Bakıyorsun idareciler meselesinde o kafir, o müşrik, o zındık ama iş Allah'ın isim ve sıfatlarına gelince tık yok. İsim ve sıfatlara gelince ne yok? Tık yok. He, bizim taksimimizde bizim tevhiddeki şirkten kastımız sadece ne urububiyet ne deney? Ulûhiyet. Üç sınıf bir. Üç sınıf birden. Bu üç sınıfta bizi eğer tevhid dairesinden ne yaparsa çıkarırsa neye götürür? Şirke götürür. Ona dikkat edeceğiz. Evet. Şöyle bir tabir kullansak belki Allah'a şirk koşmak mutlak olarak günahların en büyüğüdür. Doğru olur mu? Koşmak. koşmak. Doğru. doğru olur mu? Yani ne vecihle doğursan doğru olmaz dedi İlker. Hı hı. Zafer doğru olur dedi. Zafer hangi vecihle doğru olur? Ee, Lokman Aleyhisselam'ın nasihatını evet. koşması büyük bir zulümdür. Diyor. Evet. Yine bildiğimize göre en büyük günah an Allah'a şey Evet. Tam Evet, evet. evet. Ek bir evet. Peki niye olmaz peki? Allah bunun dışındaki günahları varlar. Hmm. Yani Allah kendisine şirk koşulmasın Hınla ne yapmaz? Şeyen yok, şeyen yok. Enüş şeyen yok. Enüş şeyen yok. Enüş şeyen yok. Enüş şeyen yok. Enüş yok. Orada meçhul siva var değil mi? Kendisine şirk koşulmasını affetmez. Şimdi en şey ekleyince sen ona inna اللّٰهِ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Şey'en Emin ol. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Emin ol. Ha, lafzını bilmediğimiz zaman ayetin ne yapmayacağız? Okumayacağız. Ha. Şimdi Allah kendisine şirk koşulmasını ne yapmaz? Affetmez. Affetmez. Onun dışındakiler affeder de yani bu ayet senin sarahatine uydu mu? Senin söylediğine uydu mu? Yani şimdi orada günah lafsı zaten ne başında geçiyor ayetin ne de sonunda. Biz bunu müteddit defa söyledik. Dedik ki, dedik ki eğer bizim günahtan kastımız bizim günahtan kastımız he sünnet vel cemaatin büyük günahlar insanı dinden çıkarmaz kaidesinden yola çıkarak yapmış olduğumuz bir tanımlamaysa he, o halde şirkede büyük günah dersen hatta büyük günahların başı dersen bu kuralla çelişir. Ne diyoruz? Büyük günahlar insan nereden çıkarmaz? Çünkü. Dinden çıkarmaz. E sen günü büyük günahların en büyüğü dersen o halde tenakuz oluşturuyor değil mi? He, i̇şte burada e, bu problemden çıkabilmek için mutlak anlamda kelimesini kullanıyoruz. Mutlak anlamda, mutlak anlamda şirk büyük, büyük günahların en büyüğüdür. Yani ne demek mutlak anlamda? Büyük günahlar sınıfına göre değil. Büyük günahlarda yapmış olduğumuz neye göre değil? Taksime göre değil. Hani yedi helak edici neden? Mubikattan sakının. On onu tercüme ediyorlar. Yedi helak edici neden? Günahtan sakının diyorlar. Halbuki günah kelimesi geçmiyor. Evet, Yani seb'al mubikat geçiyor. He, helak edici ney? Haslet, özellik. Ama bunların bir tanesi, en baştakisi ney? Allah'a şirk koşmak. Ondan sonrakiler ney? Allah'a şirk koşmak dışında işte okuduğu ayetteki ney? Okuduğu ayetteki ney? Diğer günahlar. Hani affederim dediği günahlar. <gülüyor> Hal böyle olunca mutlak anlamda Allah Celle Celaluhu, ne yapmıyor? Ha, şirki, günahların bizim anladığımız anlamda en büyüğü ilan etmiyor. Ya ne? O taksimin dışında. Yani yapılan en rezil işlerin, yapılan en pis işlerin başında ne gelir? Şirk, Şirk gelir. Bu demek değildir ki diğer işler buna göre daha nedir? Küçüktür. Evet küçüktür. Ama bu öyle büyüktür ki diğer işlerin en büyüğü asla buna ne yapamaz? Ulaşamaz, varamaz. O halde arada bir fasıl var. Ayrı bir arada bir fasıl var. Niye peki Peygamber aleyhissalatü vesselam he, şirkle mesela yalan konuşmayı ya da ihaneti aynı terkip içinde zikretmiş? Çünkü bunlar şirke götüren etkenlerdir de onda. Ama her zaman ne olmaz? Şirk olmaz. O halde şirk büyük günahların en büyüdür lafzu doğru mu? Bir vecihle doğru bir vecihle yanlış Doğrudur neye göre Mutlak anlamdaki ne Büyük günahlara göre Yanlıştır günah tanımına göre Günah sınıfına göre yani, Hem tanım hem sınıf evet. Ne diyoruz büyük günahları insanın dinlen ne yapmaz Çıkarmaz. Çıkarmaz Buna göre günah olmaktan öte Büyük bir ney cerimet bu Büyük bir ney cerimet Büyük bir ney suç Hani insanlık suçu diyorlar ya Öyle bir suçu yani bu Bu öyle bir suç. Yaradan'a karşı işlenmiş ne? Çok büyük bir suç. Ha. O bakımdan karıştırmamak ben lazım. Cenneti hangi kadar biliyor. Ya işte o işin zaten mukabili. İşin mukabili. Elbette. Yani büyük günah işleyen dinden çıkmıyor. Dinden çıkmayınca cennet ona haram olmuyor. Evet. Ha. Ama şirk öyle bir şey ki yani sen abidilillah olsan hatta örnekler verdik değil mi? Abidilillah alnın secdeden kalkmasa Bir şirk gelse. Bakın Kur'an-ı Kerim'e dönün. Peygamberine müvecci hitaplardan, nadir hitaplardan bir tanesi de sen bile şirk koşsa Sen bile şirk koşsan. Ha, yani bu ne demek? Şirk koşacağından değil. Yani işin neyi? Ehemmiyeti. Yani Allah diyor ki Celle Celaluhu, peygamberler masum. Onlardan şirk sadır olmaz ama sadır olmamasının nedeni benim. Ama bil faraza ki, Öyle bir alem yaratsaydım ki onda da sen olsaydın onda da şirk koşsan seni bir affetmezdim ha, yani evet. Evet yani onun için onun için o, o vecikle en büyüğü olmaz. O vecikle en büyüğü olmaz. Evet. Dua da şirk de var elbette. o da var. Bir kaydı daha soralım. Çok uzatmayalım. Sahabe zamanında ibadet olmayan şey bugün de ibadet olmaz. Evet bu taraftan Mehmet ne demek sahabe zamanında ibadet olmayan şey bugün de ibadet olmaz. Evet, Kur'an'ın ve sünnetin naklediricisi olan toplumun yani peygamber içlerindeyken şeriatın nazi olduğu toplumun bilmediği bir şey olmaz. Din, yani dinler olamaz. Çünkü onlar din aktardılar. Şimdi burada, tabi şimdi burada e, din kelimesi yerine ibadeti kullanıyoruz bak dikkat et. Şöyle demiyoruz yani sahabe zamanında din olmayan şey bugün de din değildir demiyoruz. Ha. dinle ibadet yeri geldiğinde aynı anlamlar içerir ama burada özellikle ibadet vurgusunda ne var bir hikmet var. Ne demek o? Sahabe zamanında ibadet olmayan şey bugün de ibadet değil Ameller olmaz. Var. Sadece amel değil. İbadetin ibadetin bir boyutu var. Ne diyorduk biz? Ne diyorduk biz? İbadet tevkifidir diyorduk. Evet. Değil mi? Ne demek tevkifi? Yani, Delile, dayalı. Delile dayalı. Delile dayalı. Deliller o gün var, bugün de var. Ama o gün delillerin oluşu Neye daha yakın? Nübüvete daha yakın değil mi? Evet. Nübüvvetin anlaşılmış olduğu döneme daha yakın. Yani hani diyoruz ya ayetler iki türlüdür. Şer'i ve kevni ayetler. Evet. Şer'i ayetler o günde var, bugün de var. Kevni ayetler o günde var, bugün de var. Ama şer'i ayetlerin o gün anlaşılmasıyla bugün anlaşılması arasında hiçbir ne yok? Fark yok. Çünkü neden? Doğrudan şer'i ayet bunlar. Yani 1400 yıl önce namaz neydi? Namazdı. Bugün de namaz. Oruç neydi? Oruçtu. Bugün de oruç. Ha, o halde ibadat deyince iki türlü ibadat var demiştik gene. Bir ney? Kevni ibadat. Bir de ney? Şerî Şer ibadat. Neydi kevni ibadat? İnne fî halkı s ve vel ardi vaktilâ fî leyli venn nehâri li ulil albab. Bakarsın gece gündüz semayı, ayı, göğü, ne bileyim işte yıldızları Güneşi ne yaparsın? İncelersin, bakarsın, vaybedersin. Bunların her biri Rabbimin neyine? Büyüklüğüne delalet eder. He. Bu 1400 yıl önce böyle anlaşıldığı gibi bugün daha da fevkinde anlaşılabilir. Bir uçağa binersin, bir çıkarsın yukarıdan, bir aşağı bakarsın. O gün olmayan bir manzaradır bu. Şaşırır ne yaparsın? Kalırsın değil mi? Yani düşün yani çıktın, 10 bin kilometrede yukarıdasın. Havada bulutlu değil, aşağıya şöyle bir bak. He, yani bunlarda değişiklik olabilir. Ne demek değişiklik olabilir? Anlamında değişiklik olabilir. Nedir işte? Her gören biraz daha farklı gözle görür. Her işin içine dalan biraz daha farklı şekilde dalar. Yani bundan bin yıl önce Yunus Aleyhisselam bu işi yaptı. Ama bugün denizaltılar yapıyor. Şimdi denizaltına bir gidiyorsun kameralarla o mercanların oralardan bir geçiyorsun. Aman Allah! Apayrı bir alem. Apayrı bir dünya. <gülüyor> İmanı artmayan aptal. Ama bin yıl önce öyle mi? Kaç kişi o kadar derine iner? Anlatabiliyor muyum? Bunlar keyfini. Bunda problem yok. Ama iş şer'i ayata, ibadata gelince işte bunda değişiklik olmaz. Peki. Değişiklik olmaz yani. Zekat neyse ne. Oruç neyse ne. Harç neyse ne. Bunlarda değişiklik olmaz. Bunlar aynı. Kuralı aynı. Yani bunları 20. yüzyıl yenileyemez. 20. yüzyıl bunlara anlam katamaz. Ha, demek ki sahabe dönemindeki evet ibadet neyse bugün de o gün ibadeti olmayan bugün de ibadet değil. Ha. Farklı ama o, hayır, o gene sahabeden alıyor. Farklı farklı. Yani Hanefileri kastediyorsan onlar da elbette ki i̇bn Mesud kanalıyla gelen rivayetleri alıyorlar. Farklı bir olay yani. O işin apayrı bir boyutu. He sen bana mutezileyi desen anlarım. Yani Kur'an ve sünnete itibar etmeyenleri desen anlarım. Bugün yani Hanefilerin hangi meselesi vardır ki sünnetten ya da tabinin akvalinden bir delili olmasın? Sayıktır ya da gayri sayıktır. ayrı bir olay. Ama onlar da ölçü olarak ona ne yapıyorlar? İtimat ediyorlar. sahip değildir. O ayrı bir olay. O kendi sahip görür. O ayrı. Yani biz genel kalıplarıyla olaya bakıyoruz. Öyle teferruatına indiğin zaman biz kendimiz de kendi içimizde ihtilaflıyız zaten. Anlatabiliyor muyum? He? Öyle genel kalıplara dönme. O ayrı. Evet. Kısaca bu kadar müzakere yeter. Şöyle bir bakın ama. Muhakkak bakın. Elinizin altında olsun. Bakın okuyun devamı. Evet. Gelelim şimdi ikinci fasla şüpheler, değil mi? Şimdi kabir ileri sürdükleri şüpheler ve bunlara verilen cevaplar. Tabi bu konuya girmeden önce, bu konuya girmeden önce usulü bir bir takım bazı bilgiler vermek lazım. Bu usulü bilgiler bizim e, işimize yarayacak çünkü bu neyi Hususlara... Açıklarken, anlatırken dedik ya usul. Yani şimdi bak ne yaptık arkadaşlar? Tehid usulüyle alakalı kuralları aldık. Ne yaptık? Bu tehid usulüyle alakalı kuralları şimdi uygulayacağız. Bu zamana kadar aldığımız kuralları uygulayacağız. Ancak aldığımız bu kurallar genel kurallardı. Ve bu kurallar neyle alakalı kurallardı? Nasların metniyle alakalı kurallardı. Ne demek Nasların metniyle alakalı kurallardı? Şimdi ne diyoruz? Tevhid. Allah'a birlemek. Rububiyeti, uluyeti isim sıfata göre ne yapmak? Allah'a bilmek. Marifet. Güzel. Bu tevhid. E onun dışında bir ne var? Şirk var. Onun tam zıttı. Aldık. Rivayet geldi. Dedi ki Başınız dara düştüğünde, işler sizi bunalttığında, sıkıldığınızda gidin kabir ehlinden yardım isteyin. O size yardım eder. Şimdi senin aldığın o ne? Tevhid usulü yani metni o kural. Ne, ne dedi sana? Dedi ki ibadet ancak Allah yapılan ibadettir. Hakiki anlamda gerçek yardımcı sadece kimdir? Allah'tır. Bir insandan yardım istemek, imdad istemek, medet istemek nedir? Üç şekilde caiz olur. Onun dışında caiz olmaz. Bir, hayatta olacak. iki hazır olacak. Üç, o işe güç getirmeye neyi olacak? İktidarı olacak. E şimdi bak biliyorsun değil mi hayatta olacak. Yetmiyor hayatta olması. Amerika'da olur hayatta olacak. Hazır olacak, yanında olacak. Yani seni işitecek. Sonra o yardım edecek huslada neyi olacak? Kudreti, gücü, iktidarı olacak. Aldık değil mi? Şimdi geldi işlerine sıkıştığı zaman kabir eline dönün. Hemen ne yaptın sen? Dedin ki ya bu metinde problem var. Niye? Neden? E hepsi aynı kaynaktan çıkıyor bunları. Kur'an-ı Kerim'de aynı kaynaktan, vahiy Allah'tan. Hal böyle önce aynı kaynaktan birbirine muars. Birbirine zıt. iki kural ne yapmaz? Çıkmaz. Benim bildiğim kural bu. O halde ney? Bu tevhide aykırı. Bu rivayet sayı olamaz. Şimdi burada senin yapmış olduğun ney? Bu yorum, hüküm tamamen metne yönelik. Ne demek metne? Anlama yönelik. İşte sana bu anlama yönelik reddiyeyi bilgiyi ne verdi? Tevhid usulü ilmi verdi. Anladın mı? Anladınız mı arkadaşlar vermek istediğimi? Ha, yani metne yönelik yapmış olduğun bu bilgiyi sana tevit usulü verdi. Sen burada kalkıp da hadisin senedine daha dönmedin. Hadisin senedi hakkında kimler ne demiş ona dönmedin. Doğrudan metinle alakalı ne yaptın? Bir tespitte bulundun. Metinle alakalı ne? Tespitte bulundun. Ha, dedin ki tevit inancına aykırı hiçbir rivayet sayı olamaz. Doğru. Tevhid inancına aykırı hiçbir rivayet ne olamaz? Sayı olamaz. Çünkü tevhid inancına aykırı bütün bu rivayetler Kur'an ve sünnetin zahir naslarına nedir? Terstir. Ne yaptın? Kendi kendine fıkıh yaptın, tefakku etti. Çünkü sana göre tevhid anayasadır. Ondan sonra gelecek tarih kanunların ya da yönetmeliklerin neye aykırı olmaması lazımdır? Anayasaya aykırı olmaması lazım. Kur'an ve sünnet. Aykırıysa problem var. Heh. İşte burada ne yaptın sen? Bir nevi bir nevi o hadisin metnini, hadisin neyindeki, metnindeki o anlamı neye aykırı gördün? Kur'an ve sünnete. Fukuhan'ın tabiriyle, fukuhan'ın tabiriyle ya da mütekelliminin tabiriyle Kur'an ve sünnete değil. Ya ney? Dinen bilinmesi zariri olan bir neye? Hükme. Dinen bilinmesi ney? Zaruri. zaruri. Onlar öyle tabir ederler. Dinen bilinmesi zaruri olan bir hükme ney bu? Muhalif. O halde baştan kuralı koydu. Dinen bilinmesi zaruri olan bir kurala muhalif olan her nas merduttur. Nedir peki? Dinen bilinmesi zaruri olan Kuran, kural, husus, hüküm Kuran ve ney? Sahih sünnet nasları. Kuran ve ney? Sahih sünnet nasları. He, dinen bilinmesi zaruri olan bir hususa aykırı olan ne olursa olsun merduttur bu. Çünkü niye? Eğer gerçekse zaten bu sahihse dinen bilinmesi zararı olan şeye ne olamaz? Mütenakıs olamaz. Anladık değil mi? Ha bu kural çok önemli. Bak ne yaptık? Tevit usulünü aldık. O usulün vermiş olduğu bize ne bilgiyle metne ne yaptık? İnkar gözüyle baktık. Neden? Dedik ki yani başınız sıkıştığında gidin kabir ehline ondan yardım isteyin. Bu olamaz. Ne olamaz? Kur'an ve sünnet nasları bu tür istihanelerin Bırakın caiz olduğunu, şirk olduğunu gösteriyor. Ne olduğunu gösteriyor? Şirk. Hal böyle olunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın doğrudan anayasaya aykırı davranıp ne yapması? Allah'a şirk isnat etmesi ne değil? Mümkün değil. Minel muhal. Yani imkansız. Anladık mı? Ha i̇şte bu Binevi ney metin tenkidi? Binevi ney metin tenkidi? Şimdi burada size verecekler arkadaşlar yani şu şüpheler o şüphelere cevaplar bu metin tenkiti üzerine kurulu aslında yani bu kuralları onun için size verdi diyor ki bir rivayet gördün o kural sende harekete geçti ve o rivayet hakkında Sarı ışık yaktı. Ya da kırmızı ışık yaktı. Kırmızı ışık yaktıysa o daha kat'i. Ama bazen kırmızı ışık yakmayabilir. Ne yakabilir? Sarı ışık. İşte ondan sonra orada dur sen. Alma rivayeti. Ne yap? O metin tenkitinin üzerine yani tevhid usulünün sana vermiş olduğu o bilgilerin üzerine hele rivayetin bir de senedine dön. ''Velakin li yatmainne'' Kalbi gördük. Ha, yani öyle öyle kolay değil ha. Devreye hendek atlatmak gibi zor yani. Sen devreye de iğnenin delinden geçir bakalım. Bu çok kadar kolay değil. Yani alimler bir sürü ne alıyor arkadaşlar? Süzgeçler alıyorlar. Metin süzgeci o birinci süzgeç. Bir şey Kur'an ve Sünnet'in zahirine aykırıysa zaten o ne değil? Üzerinde soru işareti olan istifam olan. Reddedilmeyi ne yapar? Hak eden bir husustur. Ama bir de ne var? O işin senedi var. Heh. Şimdi hadis ilminde iki olgu var. Bir senet, diğeri metin. Önemli olan metin aslında. Çünkü hükmü bize ne veriyor? Metin veriyor. Sahabe için senet yok. Tabi'in için senet yok. Metin var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri. Ama daha sonra yalancılar çıkınca, ki yani mesela İmam İbn-i Şabe Zühri'nin dediği gibi, fitne çıkıncaya kadar biz senet sormazdık. Ne zaman fitne çıktı senet sormaya başladık. Nedir ilk fitnenin tarihi? Hazreti Osman'ın neyi? Şehadeti. He. Demek ki önceleri senet yok, metin var. Çünkü yalancı yok, sahteker yok. Şimdi her şey var. Hıh. Ne zaman ki işte o fitne çıkıyor, ondan sonra senet ilmi kendini ne yapıyor gösteriyor. Bu ümmetin diğer ümmetlerden en büyük farkı ne? Senet ilmi. Şimdi hadiste bir metin var, bir senet var. E, metin belli işte. Peygamber'e s.a.v'ın sözleri. Ama o metnin neye aykırı olmaması lazım? Diğer neye? Naslara aykırı olmaması lazım. Yani zahirde. Ya bazen aykırı gibi gözüküyor ama aykırı olmaz. O ayrı. Onu kastetmiyorum. He. Şimdi senet deyince bizim aklımıza arkadaşlar dört şey gelecek. Bunu unutmayacağız. Dört şey. Bir, hadis usulü ilmi. Hadis usulü ilmi. Mustalahul hadis. Hadis usulü ilmi. Nedir hadis usulü ilmi? Hadislerin sınıfları. Hadislerin neyi? sınıfları pek çok vecile, mütevâtir olması yönüyle, ahat olması yönüyle, merfu olması yönüyle, mevkuf olması yönüyle, maktu olması yönüyle, pek çok yönüyle, muttasul olması yönüyle, Munkatı olması yönüyle, müsnet olması yönüyle, müsnet olması yönüyle, çok, sayı olması yönüyle, hasen olması yönüyle, zayıf olması yönüyle, mevzu olması yönüyle. Hadis usulü. Bu çok önemli. Bu olmadan olmaz. Bu olmazsa olmaz. Bu bir. İki, evet. Rical ilmi, rical. Bu şey ravilerin ilmi. Ravilerin ilmi. Rical dediğimiz bizi kime ulaştıran? Sözü ilk söyleyene ulaştıran. Üç, ceh ve tadil ilmi. Cerh ve tadil ilmi. Nedir cehve ve tadil ilmi? işte o o metni ne yaparsın? Hercümerç yapar, karıştırır. Ortada ne yaparsın? Cerh edilmeyi yani kınanmayı, hadisin alınmaması gereken ravileri tespit. Ve o tespitte alimlerin elfaz olarak ortaya koydukları neler? Sözler. Tadir keza öyle. Dördüncü olarak da illet ilmi. illet İllet ilmi. Bu illet ilmi var ya bu dördüncüsü. Hadisçilerin pek çoğu bilmez bu ilmi. Bu en ince ilim. Dara Kutni gibi, Yahya İbni Mayin gibi, Süfyan Sevri gibi, çok müteassıs insanlar, Buhari gibi onlar bilebilir. Çok önemli. Yani dört tane usulü hadis, rical, Cert, tadil ve illet ilmi. İşte bu fasılda bu ilimlerin hepsini ne yapacağız? Bir nebze de olsa örneklerle ne yapacağız arkadaşlar? Göreceğiz. Yani bir nebze olsa, bir fasılda olsa göreceğiz. İşte o metin tenkitinin üzerine bu dört tane ilmi ne yapacağız? Bina edeceğiz. İnşa edeceğiz. Yani bu demek değildir ki hadis ilmi sadece bu dört ilimden oluşur. Hayır. Metin de bunun içindedir. O da beşincisidir işte. Nedir metin tenkidi? Metni tenkit etmek değil. Ya hocam bu aradaki metni tenkide diyorsun. Hayır. Sayı metni zayıfından ne yapmak? Ayırmak. Allah bile pis'i temizden ne yapıyor? Ayırıyor değil mi? E, sayılar temiz. Zayıflar pis. He. Bu Burayı anladık mı? Tabii kısa geçiyoruz. Kısa geçiyoruz. Okumamız lazım. Bakacaksınız. Hadis usulü nedir? Alacaksınız. Kitap okuyacaksınız. Rica nedir? Alacaksınız. Okuyacaksınız. Certadin nedir? Alacaksınız. Okuyacaksınız. İllet ilmi nedir? Alacaksınız. Okuyacaksınız. Haydi selam. Heh. Bir de ne diyoruz? Ravide iki vasıf var. Ravide iki vasıf var. Olmazsa olmaz. Bir adalet iki zat. Adalet dini durumu. Yalan konuşup konuşmaması, namazını kılıp kılmaması, orucun tutup tutmaması, büyük günah işleyip işlememesi, onun adaleti yani dindarlığı. Bu olmazsa olmaz. Bu olmadı mı, bütün rivayetleri mevzudur o adamın. Bak. Bu olmadı mı, o adamın bütün rivayetleri mevzudur. Uydurmadır. İsterse Einstein gibi zekaya sahip olsun. Kıymeti yok. He. Bir de zapt. Ney? belleme Hafıza. He. İşte o da derecesine göre. O da neyine göre? Derecesine göre. Adamın adaleti yerinde. Adaleti neyinde? Yerinde. Problem yok. Zaten olmazsa olmaz. Zaptı da yerinde. Onun rivayeti sahih. Adaleti yerinde. Zaptında kusur var. Ama telafi edilebilecek kusur, rivayeti hasen. Anladık mı? Adaleti yerinde, ama zaptı telafi edilebilecek ne değil bir? Zapt değil, rivayeti zayıf. he Adaleti hiç yok. Rivayeti ne zaten? Uydurma, mevzu. Anladık değil mi? Heh. Şimdi o halde, Bizim için arkadaşlar üç mefhum var. Bir, dört değil, üç. Bir, sahih ve hasen. Aynı kanka. Sahih ve hasen. Yani ne demek? İkisi de ne? Mamulun bihi. Amel edilir. Yani sahih haseni birbirinden ayırmıyoruz. Yani ıslak olarak ayrı ama yani ikisiyle de ne yapıyoruz neticede? Amel ediyoruz. Bu birinci ıslak. İkinci ıslak zayıf. İkinci ıslah ne? Zayıf. Zaptında ne var? Kusur var bayağı değil mi? Ha. Üçüncü ıslah uydurma. Adaleti bile yok. Mesela kezzap diyorlar adama. Deccal diyorlar. Vadda diyorlar. İblis diyorlar. Ha. Üç tane vasıf. Sayı Hasen, bir. Zayıf iki. Mevzu üç. Anladık mı? Anladık. Bir de dördüncüsü var. İşte o bizim karşımıza çok çıkacak. La asle lehu. La asle lehu. Aslı yok. Uydurma bile değil. Uydurma bile değil. Uydurma bir senedi bile yok. Ha. Uydurma bir senedi bile yok. Uydurma. Bazı alimler la asle lehu'nun içine neyi de sokar? Uydurmayı da sokar. Ama genel kanaat Yani uydurma senedi bile ney? Evet. Mevcut. Değil. Heh. Yani mevzuya sokarsan üç, sokmazsan dört tabir olur elimizde. Sayı hasen birinci tabir, zayıf ikinci tabir, mevzu, uydurma üçüncü, bir de la aslı o aslı yok. Dördüncü. Ama mevzuya sokarsan o da sayı hasen gibi aynı olur. Yani ne demek? Gayrı mamulü müyü olur ki zaten şiddetler edildi. Bunları anladık mı? Anladık. He. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra Okuyalım, bakın o zaman usul ilminin neyini anlayacaksınız? Kıymetini. Yani şimdi bu bilgileri biz boşuna vermedik. He? Burada entelektüel olmuyoruz yani, şey yapmıyoruz, kültürümüzü arttırmıyoruz. Bunları belli bir hedefle verdik. Ne o? İşte şimdi okuyunca anlayacaksınız ne demek olduğunu bunları. Bunları bilmesen bunu okudun mu çok bir şey anlamaz. İşte usul ilmi bu. Evet şimdi oku bakalım. İkinci fasıl. Kabirperestlerin ileri sürdükleri şüpheler ve bunlara verilen cevaplar. <gülüyor> Kabirperestler, perestlerce ileri sürülen şüphe çeşitleri. Batıl bir şeyler ortaya koymak arzusunda olan herkesin kolaylıkla uydurabileceği bir takım kıssa ve hikaye. Yani adam batıl bir şey ortaya koymak isterse uydurur yani. Uydurur değil mi? Uydur. Evet. Bektaşilerin dinine bakın. Uyduruk din. Adama diyorlar ki sen diyorlar bu semayı sazda yapıyorsun. Delinin ne? Sen bilmiyor musun diyor. Ne kadar cahil hocasın. Ne? Bilmiyorum ya anlat hele bir duyayım. Peygamber aleyhissalatü vesselam miraca çıkıyordu. İşte birinci sema, ikinci sema, üçüncü sema bir baktı işte falan işte dört beş neyse artık. O semada yani Hazreti Ali'yi gördü. Etrafında erenler var dönüyorlar. Dedi ki Cibril'e kim bunlar? Dedi ki o Ali. Onu tanıdım dedi. Yani onu bildik yani o Ali. Bunlar kim? Onlar da erenleri, şiaları. E ne yapıyorlar? saç çalıp sema yapıyorlar. Bak ne güzel gördün mü? Uydurdu. Uydurdu. saç çalıp sema yapıyorlar. Bak uydurdu işte sana. Yani uydurmak istersen uydurmak ne? Kolay. Yani bunun neyi yok? Sonu yok. İnsanların ağzı torba değil ki büzesin değil mi? Her şey söylerler. Evet. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilen uydurma hadisler. He, burada ne var? Bir de işin içine neyi katma var? Peygamber aleyhissalatü vesselamın katma var. Evet o çok kötü bir şey. Çünkü peygambere yalan yere isnat edilen hadis ah ah ah. Sahibi hele vah. Değil mi? Cehennemdeki yerini şimdiden ne yapsın? Hazırlasın. Hazırlasın. Onun için bana yalan yere isnat etmek, başkasına yalan yere isnat etmeye ne yapmaz? böyle Benzemez. Istersen, benzemez. Çünkü ona yalan yere hadis isnat etmek, dinin büyüklüğünü ortadan kaldırmak demek. <gülüyor> evet, devam. Delil olarak kullanılamayacak derecede zayıf hadisler. He, şimdi bak, gördün mü? Burada zayıf hadisi üstteki şıktan ne yapmış? Benzemez. Ayırmış. Oyununa kadar ayırmış. Bunların birçoğu da kitap, sünnet ya da icmaya aykırı, aykırılık arz ediyor. Yani değil. o zayıf delillerin pek çoğu doğrudan kitabın, sünnetin ve icmanın zahirine nedir aykırıdır. Ha ilk olan tamamen bağırsız şeyler, hiç aslı yok onların. Kısa hikaye yani Peygamber'e isnat etmeye de gerek yok. Kısa hikaye. Kurafet. Aslı yok yani hiç yani peygambere isnat edilen bir şeyi de yok yani senedi de yok. Al üstüne zıpla. Hiç korkma. Hiç korkma. Ha. İkincisi ne? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yalan yere isna edilen uydurma rivayetler. Ki yani zaten e, bu uyduranların neyi yok? Adaleti yok. Yani dini yok. Dindarlığı yok. Değil mi? Üçüncüsü de ne? Deli olarak kullanılmayacak derecede ne? Zayıf rivayetler. Ki yani bu hem seneden zayıf hem de Kitap, sünnet ve icma'ya metnen aykırı. gördük mü şimdi metin tenkidinden? Metnen aykırı. Aynı kaynaktan iki tane ne? Birbirine zıt ne? Kural. Çıkmaz. Böyle bir şey olamaz. Evet. Devam et. 4. Çok az sayıdaki sayı hadis. Ne demek ya çok az sayıdaki sayı hadis hocam ya? Kabircilerin çok az sayıda sayı hadisli olsa delilleri mi var? Elbette var. Sayı hadisler var. Hep ne diyoruz? Mesele bazen hadisin saatinde değil, nasıl saatinde değil, neyinde? Anlaşılmasında, istidlalinde, istimbatındadır. Sayı hadis doğru ama öyle bir anlıyor ki, öyle anlamak ne değil o rivayeti? Mümkün değil ama öyle anlamak istiyor çünkü. Evet, devam. Ancak bu sayı hadislerde ileri sürdükleri batıl fikirler lehine değil, çoğu kez aleyhine delalet etmektedir. Ya yani onların aleyhine, evet. Benzer şekilde bazı ayetleri delil olarak ileri sürerek, ne sahabe ve ne de tabiinin görüşlerine başvurmadan istedikleri gibi tefsir etmektedir. Hani hep et ne diyoruz? Hiçbir bir açı ne yoktur ki, fırka yoktur ki kitap ve sünnetten kendi bir delil bulmasın. bulmasın. Evet, ama o delil ne? Yanlış bir şekilde ne yapılmıştır? Tahrif edilmiştir, tevil edilmiştir, evet. 5- evet. Kitap, sünnet ve icma ile çelişir gözükmese bile, görüşü Allah'ın dininde delil olmaktan uzak, bir takım son dönem alimlerin ortaya koyduğu He, görüşte. Yani bu peygambere isnattan öte, aleyhissalatü vesselam'a isnattan öte, ne işte a, İmam Ahmet dedi ki, İmam Şafii dedi ki, İmam Malik dedi ki, ya da işte Abdülkadir Geylani şöyle yaptı, işte İmam bir gibi böyle yaptı falan filan, bir faraza mesela, evet. Hele bu görüşlerin kitap, sünnet ve ümmetin icmâna aykırı olmaları halinde durumun nasıl olacağı düşünülmelidir. Yani. Alimler ne kadar önemli şahsiyetler de olsalar görüşleriyle değil görüşleri lehine delil getirilirler. Çok bu, bu cümle çok enteresan. Ne kadar önemli şahsiyetler de olsa alimler görüşleriyle değil görüşleri lehine delil getirilir. Çok önemli. Ne demek görüşleriyle değil? Yani onun görüşü şöyle, o Kur'an sünnetine aykırıysa hayır. <gülüyor> görüşleriyle lehine yani onların görüşleri Kur'an ve sünnetin görüşünü destekliyorsa, onu açıklıyorsa o zaman delil getirilir. Yoksa getirilmez. Evet. Nitekim herkesin sözü alınabilir de terk edilebilir de. Evet. Bakın şimdi usulü kaydeyi verdi. Anladık değil mi? Kaç türlü rivayet var? Bir kere hurafeler hiç aslı olmayanlar. Çiğne geç. iki uydurmalar. Çiğne geç. Üç ney? Zayıf rivayetler. Yine çiğne geç. Dört, sahih rivayetler ama yanlış anlaşılmış rivayetler. Çiğneme doğrusunu anlat. Beş bir de ney? Hiç rivayetle alakası olmadan ulema-i edilen bazı neler? Sözler. He, beş çeşit. Beş çeşit arkadaşlar. Bakın altısı yok biliyor musunuz? Bunun dışına çıkmaz. Budur yani. İşte bu da bu işin usulü. şekli. Evet. Şimdi birinci şüpheyi bakalım alabileceğiz mi alamayacağız mı? Ne kadar oldu derse başlayalım? Evet, alalım. Hadi oku birinci şüpheyi. Birinci şüphe. Vefatından sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessülde bulunmanın hatta ona seslenip dua etmenin Ve istigasede bulunmanın caiz olduğunu ileri sürmektedirler. Yani birileri Peygamber Efendimiz vefat etti. Vefatından sonra onun zatıyla tevesülde bulunmanın hatta ona seslenip ondan da ne yapmanın ona dua edip ondan istigasede bulunmanın caiz olduğunu ne yapıyor? İleri sürüyor birileri. Yani şimdi ileri sürüyor ama peki bunu işkembesinden mi? Yok işte kendine göre delili var. Bakalım hangi sınıfa girecek? Sorduğun cevap verecek. Kimse cevap vermeyecek. Beş sınıf saydık. Bu delil hangisine girecek? Sadece sorduğun cevap verecek. Oku. Tirmizi, <gülüyor> Nesai ve diğer kaynaklar tarafından Osman bin Hunif el-Ensari radiyallahu anh'tan sayı olarak rivayet edilen şu hadisi delil olarak göstermektedirler. He, şimdi soruyoruz. Evet. Kime soralım? Dur bakalım. Şimdi burada. Yavuz hangi sınıfa giriyor bu rivayet? Bu 5 sınıftan hangisine giriyor? 5 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sınıftan hangisine giriyor ya? <gülüyor> Dur ben söylemeyin ya. Ben şimdi adamı soruyorum, siz söylemeyin. Bilmiyorsun. İlker'in yanındaki arkadaşın ismini unutuyorum ama. he Hangisine giriyor? O beş sınıftan hangisine giriyor? Bak orada bak ne diyor? Bak bak. Tirmizi'ye ne sahiye bakma. Sahi senetle diyor. Cevap içinde ne? Yani. Abdullah hangisine giriyor? Yanlış anlaşılan. E bu kadar basit ya. Rivayet sahi. Ama rivayeti öyle bir anlam yüklüyorlar ki hiç alakası yok. Bunları gayret edelim anlamıyor Arkadaşlar bize bir faydası olsun yani. Burada kitabı anlatmış olmak için anlatmayalım. Yani bakalım yani zor değil. Gelmeden şöyle bir okuyun. Bir okuyun bir bakın. Beş sayfa on sayfa okuyun. Hiç beş sayfayı geçmedik bu zamana kadar şerhte yani. Beş sayfa. Yarım saatinizi almaz. Evet devam edelim. Hadiste Rabi şöyle anlatmaktadır. Ama bir adam Peygamber aleyhissalatü vesselama gelerek bana sıhhat ve afiyet vermesi için Allah'a dua et dedi. Yani, yani ama kör bir adam Peygamber Efendimiz'e geliyor diyor ki bana sıhhat ve afiyet vermesi için Allah'a dua et. Peygamber Efendimiz'den dua etmesini evet. istiyor. Evet. Resulullah aleyhissalatü vesselam istersen senin için dua ederim ama dilersen edersin. Bu senin için daha hayırlıdır buyurunca dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona güzelce abdest almasını ve şu şekilde dua etmesini emretti. Allah'ım senden istiyorum ve rahmet peygamberi olan peygamberin Muhammed ile sana yöneliyorum. Ben şu ihtiyacımı gidermesi için seninle Rabbime yöneldim. Allah'ım onu benim için şefaçı kıl. Evet. Şimdi rivayet bu. Şimdi sayı hadis. Evet, Evet. Rivayet bu. Bu rivayette yola çıkarak ney? peygamberin vefatından sonra peygamberden ne yapma, medet olma, onunla Allah'a istigası etme, Arzu. yardım dileme caizdir diyorlar. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki ona he, dua et ve şöyle yap. Ne yap? Güzelce bir abdest al ve şöyle dua et. Allah'ım senden istiyorum ve rahmet peygamberi olan Peygamberin Muhammed ile sana yöneliyorum. Ben şu ihtiyacımı gidermesi için Seninle Rabbime yöneldim. Yani Muhammed'le Rabbime yöneldim. Allah'ım onu benim için şefaat çık. Ne yapıyor? Bu rivayeti esas alıyorlar. Evet devam et. Şüphe sahipleri bu hadisin vefatından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla dua ve tevessülde bulunmaya delalet ettiğini iddia etmektedirler. Şimdi hacı sahi. Bakalım istidlal doğru mu? Demek ki problem nerede istilal. Bakın 4 yıldır ders yapıyor. Dört yıl olduk bu sene. Hep ne diyoruz? Hep ne diyoruz arkadaşlar? Bir, nassın sıhati iki nasıl neyi? Delaleti. Problemlerin geneli nassın delaletinden çıkar. Zaten sıhati yönünde olumsuz bir ne varsa, hüküm varsa zaten o kimseye ne kalmaz? Gizli kalmaz. Bu ümmetin başına... Mana tarifinden dolayı ne gelmişse gelmiştir. Yoksa isnad tarifinden dolayı gelmez. Mesela Kur'an'ı kimse tarif edebilir mi? Lafzını tarif edebilir mi? Peki neri tarif etmişlerdir? Manasını. Kıyamete kadar lafzı korunur. Ama mana öyle değil. Anladık değil mi? Bir koruyucusu çıkar onun elbette. O da kıyamete kadar her zaman var olacak. Kınayanların kınamasına karşı... Silahını çekecek, tokat atacak ehl sünnet. O var. Ama o mana tarifi hep olacak. Kur'an'ın manası tarif edilir de hadislerin manası tarif edilmez mi? Allah diyecek ki işitirim işitmez. Görürüm görmez. Konuşurum konuşmaz. İstiva ederim etmez. Nüzül ederim etmez. Hervele ederim etmez. Sevinirim, hayır sevinemez. Gülerim gülemez. Kızarım kızamazsın. Ta böyle devam ettir. Demek ki mana tarif var. E hal böyle olunca yani iş ayete varınca hadise niye varmasın? Evet. Devam. Şimdi bakalım nasıl cevap veriliyor? Yani. Bu şüphenin cevabı. Bu hadiste vefatından sonra Peygamber selam vesselame seslenip dua etmenin ve kendisiyle tevessülde bulunmanın caiz olduğuna dair herhangi bir delil bulunmamasıdır. Yani sizin bu aldığınız rivayette sizin lehinize bir delil yok. Neden yok? Evet. Çünkü bir, hadiste ifade edilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden istigase değil, bilekiz Peygamber aleyhissalatu vesselam ile Allah'a yönelmektedir. Yönelmektir. Yönelmektir. İsteme makamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değil Allah'tır. Bir kere şimdi hadiste ifade edildiği gibi kimden isteniyor? Allah'tan, Allah'tan isteniyor. Burada isteme makamı Peygamber değil kim? Allah. Allah. Bir kere buna dikkat edeceğiz. Yani işte günahlarıma kefaret olmanı istiyorum. Ey Allah Resulü mü diyor? Var mı öyle bir şey burada? Evet. Ya da şefaat Ya Resul Allah mı diyor? Var mı öyle bir şey burada? İsteme makamı kim? Allah. Bu bir. Evet. İki. Hadiste anlatılan ama kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zatıyla değil, duası ve şefaati ile Allah'a yönelmektedir. Bak. Zatıyla değil. Duası ve şefaatiyle çünkü kendisine dua etmesini istiyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona şöyle dua yapmasını ne yapıyor? Tavsiye ediyor, öğretiyor, evet. Resulullah'tan kendisi için dua etmesini istemiştir. Bu sebeple de onu benim için şefaatçi kıl demiştir. Onu de? benim için, yani evet. kimi? Muhammed'i. Benim için şefaatçi kıl, yani kim kılacak? Allah, Evet. Bu da Resulullah'ın onun için şefaat yani dua ettiğini göstermektedir. Yoksa öncesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden herhangi bir dua ve şefaat etme olmamış olsa onu benim için şefaat kıl sözünün hiçbir anlamı olmazdı. Güzel. Devam. asab ı kiramın örfünde onların bildiği şekliyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessülde bulunmak bu biçimdedir. Yani sahabi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelir Ondan kendisi için dua etmesini ister ve sonra duasının kabul olunmasını Allah'tan dilerdi. He. Yani ne yapardı? Gelirdi peygamberden kendisi için dua etmesini ister. Sonra da o duanın kabul olunmasını kimden isterdi? Allah Allah'tan, Allah'tan Allah. isterdi. Tevhid bu. He. Hayatta He. olan salih bir kulun duasını almanın haram olduğunu söyleyen kim varmış? Bakayım? Kim var? Var, mutezile var, başka yok. Muhtezile var başka yok. Seleften kim varmış? Aksine 3 tane tevessül çeşidinden bir tanesi de ne? Hayatta bulunan salih bir kulun duasını istemek, almak. Buna bir itiraz yok. Evet. Devam. Sahih Buhari'de sabit olan bir hadis bu konuya delil teşkil etmektedir. Buna göre Hz. Ömer radıyallahu anh kıtlık zamanında yağmur yağması için Abbas bin Abdülmüttalip radıyallahu anh ile Yani onun duası ile bulunur ve Allah'ın biz sana hayattayken peygamberin ile tevessül ederdik de yağmur yağdırır. Bak hayattayken peygamberin ile eğer zatla tevessül caiz olsa neden ha, neden arkadaşlar neden Hazreti Ömer kalkıp hayattayken peygamberinle tevessül ederdik desin? Eğer zatla tevessül caizse öldükten sonra da ne yapar? Yok. O zatla ne yapar? Tevesül eder. Ama bak hiç, hiç o zatların efendisi zata gidip ne yapmıyor kabrinin başında tevesül etmiyor. Görüyor muyuz? Yani çok enteresan değil mi? He. Ne oldu? Peygamber öldü. Onun duasını almak daha ne değil? Ya Mümkün defter. değil. Gitti. Defter kapandı. E Ne olacak? Ama bir zat var ya. Bir zat var. Değil mi? Bir zat var. Heh. Peygamber Efendimizin üstelik neyi bu? Amcası, Amcası ve yaşlı bir zat. Bak hem de yaşlı. Yani Hazreti Ömer'den daha hayırlı değil vallahi. Vallahi billahi değil. Çünkü Allah Resulü'nden sonra ikinci en hayırlı erkek. Bir Ebubekir sonra Ömer. Ondan daha hayırlısı vardır diyen sünni değildir. Ehl-i sünnetten değil, bir kere beraatini ilan etsin. Ehl-i sünnetten istifa etsin. Anladık mı? İstifa etcehl-i Önce Ebubekir sonra Ömer. Onların yoluna can kurban. İsteyen kabul eder, isteyen etmez. Kimseyi zorla ehl-i sünnette tutmuyoruz. Ama şimdi herkes ehli sünnete kendi nispet ediyor. Hayır. Dört mezhepte de böyle. Önce Ebu Bekir, sonra <gülüyor> Ömer, sonra Osman, sonra Ali. İmam-ı geliyorlar, diyorlar ki bir kavim var. Ali'yi Osman'a önceliyor. Diyor ki onları bırak. Sen Osman'ı Ali'ye önceleyenlerin yolundan git. Ne olacak şimdi? Bırak onları diyor. Sen Osman Ali'ye önceleyenlerin yolundasın. Evet. Ha, yani burada ne diyor işte bak aşık hayattayken onun kendisiyle yani kendisi dediğine işte hayatta hayatta duası. Çünkü eğer zatı olsa öldükten sonra da zatı olur. E şimdi öldüğü aramızda en yaşlımız var. Ha yani buradan şunu da anlıyoruz. En hayırlısı dururken daha az hayırlısının imameti de caizdir. En hayırlısı dururken daha az hayırlısının imameti de nedir? Caizdir. Ama dört halife müstesna. İşte onun için hilafet. Bakın en hayırlısı dururken daha az hayırlısının imameti caizdir. Ancak dört halife müstesna. Sünnetullah öyle gerçekleştirmiştir onu. Onların en hayırlısı dururken diğeri ona imamet ne yapamamıştır? Yapamamış. Ebu Bekir varken Ömer imam olamamıştır. Ömer varken Osman imamı olamamıştır. Osman varken Ali de imam olamamıştır. Yani sünnetullah bile bunun üzerine ceryan etmiştir. Ama onun dışında caizdir. Caizdir. Ama burada bu caizliği iki şekilde anlıyoruz. Hazreti Ömer'deki tevazuya bakın, alçak gönüllüğe bakın. Yani şimdi biz olsaydık, Bize onca nas verilseydi şimdi Necmi hoca 40 küsur ayet onun namı inecek Muvaffakat Necmiye. Hani Ömeri diyoruz ya. Of e şeytan ondan kaçacak ya. Yani ne işi var? Abbas'la ne işi olur ya? Açar elini dua eder Allah semayı midrare indirir değil mi? Ama yok. Tevazuya bak. Tevazuya bak. pirifani fani. Çünkü bizde yaşların çok kıymeti var. Hele bir de peygamber amcası. Değil mi? E ne diyor ona? Oku bakalım. Allah'ım biz sana hayattayken ile tevessül ederdik de yağmur yağdırırdın. Şimdi de peygamberinin amcasıyla tevessülde bulunuyoruz. Bize yağmur nimetini bahşet. Bak kimden istiyor gene? Kimden istiyor? Allah'tan. Allah'tan. Çıkarıyor onu hutbeye. Ne yapıyor? Dua etmesini istiyor. Evet ardından yağmura kavuşurlardı. 3 Eğer onların söylediği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatıyla tevessül etmek caiz olsaydı, âma zat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gitmeye ihtiyaç duymaz. Aksine kendi evinde Resulullah ile tevessül etmek suretiyle dua eder. Ne işi var ya? Yani madem ki levlâ kelevlâ le mâ halaktu'l eflak vardı. Açardım elimi derdim ki ya Rabbi derdim. Ya işte bak. Heh, o olmasa bizi yaratmayacaktın. uydurma uydurmaya alacağız onları. E yani ondan, işte onun yüzü su hürmetine senden ne alıyorum? İstiyorum şu iki gözümü Aç. Böyle yapmamış. Soluğu kimin yanında almış? Resulullah Aleyhisselatü yanında almış. Çünkü niye? Zat önemli değil. Önemli olan ne? Dua, dua. Onun iki dilinden, iki dudağından, bir dilinden ona ne yapmak? O lafzı çıkartmak. Çıkartacak ki, melekler şahitlik yapacak. Evet. İşte bu durum, onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna, sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için dua etmesi gayesiyle gittiğini açıkça göstermektedir. 4. Vefatından sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zatı ile bulunmak caiz olsaydı, Sahabe böyle bir uygulamada bulunurdu. Var mı hiç gidip de yani hiç sahabeden buluyor, biliyor muyuz peygamberin yüzü hürmetini Allah'tan isteyen? Ebu Bekir'den biliyor muyuz? Ya birbirlerine girmişler ya. Birileri peygamber efendimizin defin işlemiyle meşgul olurken ensar bir tane muhacir bir tane ne çıkarmış? Lider çıkarmış değil mi hilafet için? Neredeyse ne olacak? Kıyamet kopacak. Ama onlardan hiçbir tanesi de ey Allah'ım peygamberin yüzü hürmetine bize hilafeti nasip et Şu metin arasındaki ihtilafları ne yap? Gider. Sıffin'de, öncesinde Cemal'de birbirlerine kılıç çekiyorlar. Kan gövdeyi götürüyor. Kıyamet. Hani peygamber medet umsalardı? Ne Ali'nin ordusundan Allah'a peygamberiyle medet umam var. Ne Ayşe hanımımızın ordusunda, daha sonra Muaviye radıyallahu'nun ordusunda Allah'a peygamberiyle medet umam var? Yok. Niye yok? Yani onlar bilmiyor mu? Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın teninin sıcaklığını da biliyor. Sakalının tazeliğini de biliyor. Tükürüğünün tadını da biliyor. Terinin tadını da biliyor. Hepsini biliyor. Bilmedikleri şey yok ki. Her şeyi biliyorlar. Tükürecek, saklayacaklar. Gece yatacak, terleyecek, he, telini alacaklar. Sakalı düşecek, saklayacaklar. Cübbesini verecek, saklayacaklar. Tırnağını kesecek, saklayacaklar. Öyle bir şey bu. E niye bu? Yani bu kadarını beceren onu beceremez mi? Yani bu kadarını becerdiler de, onun beceremediler? Yoksa onlarda bir ruh mu var, bir ruh? Yani Rıdvan şeceresini o ağacı kestiren ruh mu var onlarda? O ağacı kestiren ruh ne? İşte o Hacer-i Esved'e karşı Hazreti Ömer'i kükreten o ruh ne? İşte bu yani gizlisi bu yoksa başka bir şey yok yani. Eğer caiz olsa vallahi bir anları olmazdı Allah'la Resulullah'la Allah'a ne yapmasınlar? Tevessül etmesinler. Bir anları olmazdı. Caiz olsaydı var ya, caiz olsaydı bir anları olmazdı yani onsuz olmazdı. Her anları Resulullah'la Allah'a ne yapmak olurdu? Tevessül olurdu ama caiz değil işte. Olay o. Evet. Ashabın böyle bir uygulamayı güç yetirdikleri ve gereklilik bulunduğu halde terk etmiş olmaları bu tür bir tevessülün sonradan çıkarılmış bir bidat olduğunu göstermiştir. Yani güç yetirdikleri halde bu birinci kayıt. Yani güç mi yetiremiyorlar? Kimden korkuyorlar? İki, gereklilik bulunduğu halde yani İşte ya sahabenin birbirini kesmesinden daha büyük bir gereklilik mi var arkadaşlar? birbirlerinden kanını akatmasından mı daha büyük bir gereklilik var? Ayşe anamızın devenin he, hevdecinden düşüp yere ne yapılmasından yuvarlanmasından mı daha büyük gereklilik var? Demek ki yok işte. Yok onların dini anlayışında böyle bir şey Yok. Sonradan çıkmış. Belli. Eğer olsaydı olurdu. Evet. Bu nedenden ötürü kıtlık zamanlarında sahabe-i kiram Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anh'ın duası, Muaviye bin Ebu Sufyan ile Edda Hak bin Kays radıyallahu anh'u Yezid bin El El Cureşi'nin duası tevessülde bulunmuşlardır. Evet. Yani sadece Abbas bin Abdülmuttalip değil, Muaviye bin Ebu Sufyan ile Dahak bin Kays Sonra Yezid bin el-Esvet el el-Cüreşi'nin duasıyla tevessülde bulunmuşlardır. Yani bak Muaviye bin Ebi Süfyan bile. Görüyor musunuz arkadaşlar? Birileri çok çok hakkında ne söyler? Laf söyler ama çok sadece çok abid bir kulmuş. Çok bekkâ bir kulmuş. Okudunuz mu Muaviye'yi? Kaç taneniz okudunuz? Aldanmayın ha öyle iyilama sizde reklamları ona bunu aldanmayın. Yani bunlara bizim kendi kaynaklarımızda geçiyor. Yani onun duasıyla bakın. Sonra Eddahak bin Kays. Onun duasıyla. Sonra Yezid bin el Esved el Onun duasıyla. Dipnotta hepsi var. Kaynaklara döndüğünüz zaman görürsünüz. Sadece Hazreti Abbas değil yani. Muaviye bin Ebi Süfyan. Dahak bin Kays. Evet. Yezid bin el Esved el-Cüreşi her ikisi de son ikisi tabiinden. Onların duasıyla tevessül ederlermiş. Devam. Şüphe sahiplerinin arasından biri çıkıp istidrakta bulunarak Beyhaki'nin aynı hadisi rivayet ettiğini ve bu hadiste Osman bin Huneyf radıyallahu anh'ın Osman bin Affan radıyallahu anh zamanında yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra sözü geçen ama hadisine dayanarak Bir adama bu şekilde dua etmesini emrettiği ifade edilmesi. He, şimdi bu Merfu rivayetten, o, okuduğumuz o baştaki rivayetten delilleri olmadı. Çünkü ne Metnen bunu almak ne değil mümkün değil. E, bunca itirazdan sonra bu mümkün mü? Değil. Dediler ki ama o hadisin bir rivayeti daha var. O da ne? Hazreti Osman, Hazreti Osman radıyallahu anh, yani o üçüncü hayırlı zat, Osman ibni Affan, Peygamber Efendimizin vefatından sonra vefatından sonra bu ama hadisine dayanarak ne yapıyor? Osman bin Hüneyf'in o zikrettiği hadiste ne yapıyor? O zata diyor ki böyle dua et. Hali öyle olunca peygamberin vefatından sonra böyle dua et deyince ne olmuş oluyor? Bu zatıyla tevessün olmuş oluyor diyor. Böyle bir rivayet var diyor. Tamam sizin o söylediğiniz rivayette tamam bu problemler var. Tamam vazgeçtik onu delil almakta Teslim olduk. Ama o hadisin başka bir rivayeti var. Osman bin Huneyf rivayeti. Orada da ha, Hazreti Osman zamanında bir adam ne yapıyor? Hazreti Osman'dan bir şey istiyor bu malde O zaman da Peygamber Efendimiz vefat etmiş zaten. Hazreti Osman da bu ama hadisinden yola çıkarak. Yani burada hani. Ve aleykum bi sünneti hulefâir râşidînel mehdi'in min var ya. Benden sonra size ne de lazım aynı zamanda? Benim râşi halifelerimin neyi? Sünnetim. Sünneti lazım. Hani oradan bir bağlantı kuracak. Hz. Osman da o merfur rivayetten yola çıkarak ne yapıyor? Bu adama oradaki gibi dua etmesini ne yapıyor? Söylüyor. E bak bu peygamberin vefatından sonra oldu. Peygamberin duası olamaz ki. Peygamber ne yaptı? Öldü. Bununla ne yapıyor? Biri çıkar da diyor, işte bunu ne yaparsa, evet şeklinde bir itirazda bulunursa, bir itirazda bulunursa cevabın şöyle dinlir. Yani şimdi bakalım ne diyeceğiz cevap olarak? İlk olarak bu ziyade münkerdir. mahfuz değildir. Nedir mümker? Yani bir şaz var, bir mümker var. Bak usuladesi bilmek lazımdır. Işte. Nedir şaz? Evet, sika bir abinin, güvenilir bir abinin kendisinden daha sika abilere ne yapması? Muhalefet, Muhalefet etmesi. O bile zayıf. Mümker ise zayıf bir ravinin ney? sikar avilere muhalefet etmesi. Zayıf bir ravinin kime sikar abilere muhalefet etmesi? İşte bu mümker. Evet devam et. Mahfuz değildir. Şebib bin Said el-Habati adındaki bir ravi tarafından teferruden rivayet edilmiş. Senedinde Şebib bin Said el-Habati denilen bir adam var. Bu adam diğerlerinden farklı olarak diğer sikar abilerden farklı olarak Tek başına bu lafzı ne yapmış? Rivayet etmiş. Devam. Bu ravinin çok sayıda münker rivayeti bulunmaktadır. En düzgün hadisi oğlunun kendisinden Yunus bin Yezid el-Eyl'i nusasından Zühri kanayıyla yapmış olduğu rivayettir. Konu edilen hadis ise bu nusadan Yani bu adamın çok münker rivayeti var. En düzgün hadisi de oğlunun kendisinden Yunus bin Yezid el-Eyl'i nusasından ile yapmış olduğu rivayet ki bu rivayette zaten onsadan ne değil onsadan değil yani onsa içinde ne yapmıyor geçmiyor Evet devam Ayrıca işaret edilen ravi kendisinden daha sika olan şube ve hammad bin selemeye muhalefet etmektedir Çünkü bu iki ravi söz edilen ziyadeyi zikretmektedirler Zikretmemek. zikretmemektedirler Dolayısıyla bu ziyadenin Şebib mi el-Habati'nin münkerinden olduğu anlaşılmaktadır. Yani bu dipnotlarda zaten bunlar ifade ediliyor, evet. İkinci olarak bu gibi rivayetlerde kısa sayı olsa bile bu şer'i bir hususun subutu için yeterli sayılmaz. Yani velev diyelim sayı değil, münker bir rivayet velev ki sayı. Neden subutu için yeterli sayılmaz? Devam. İbadet, ibadet ibaha, vücub veya tahrim ile alakalı bir şeyde Sahabelerin birinden rivayet edilip de diğer sahabelerin muvaffakat göstermediği ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olanın da ona muhalefet edip muvaffakat etmediği durumda da aynısı geçerli. Yani şimdi bir kere sahabeden bir şey rivayet ediliyor. Neye aykırı tamamen? Peygamber efendimizin rivayetine aykırı yani peygamber efendimizden gelen rivayet aykırı. Burada bir çelişiklik var. Onu da geçtik. Hem bu aykırılık var hem de diğer sahabelerin de o. Zatın yani o sahibinin rivayetin aykırı neleri var? Uygulamaları var. Bu ikinci ne çelişi. Çünkü niye? Ee, rivayete bakıyoruz. İlk rivayete dönün arkadaşlar. Ha. İlk rivayete dönün. Yani delil olarak aldıkları rivayete dönün. Ha. Ha. Bu rivayete bakın. Bu rivayet bizzat ha. ne yapıyor? Tirmizi'nin ve Nesai'nin neyinde? Sünenlerinde geçiyor değil mi? Bu rivayetin açıklamasındaki... Konumu bakın Peygamber Efendimizin vefatından sonra. O da Hazreti Ömer'den geliyor. Şimdi diyelim ki Osman bin Huneyf rivayeti sayı olsaydı. El Ansar rivayeti de Yani onların anladığı anlamda sayı olsaydı. E o zaman Hazreti Ömer'in uygulamasının bu hadisle çeliştiği apaçık ortaya çıkmaz mıydı? E mü? E diyelim ki Hazreti Osman hakikaten sayı olsaydı Rivayet sayı olsaydı ne yapsaydı o adama peygamberin vefatından sonra böyle ne yapmayı dua etmeyi öğretseydi. O zaman Hazreti Osman'ın bu neyini rivayetini Hazreti Ömer'in uygulamasını neresine koyacaktınız? Gördünüz mü? Ya mümkün değil yani. Ara bulmak mümkün değil. Bunlar hep tekellüflü yollar. Tekellüflü yollar. Kaldı ki su gelince teyemmüm ne yapar? bozulur. Rivay zayıf olunca zaten bir kıymeti kalmaz. Hani bizde anayasa mahkemesi ne yapmıştı? Anayasa değişikliğini hükümsüz saymıştı ya. Hükümsüz, hükümsüz. Yani yok kabul etmişti. Böyle bir şey çıkmamı kabul etmişti. Zaten rivay zayıf olunca yok hükmündedir dini. Rivay zayıf olunca yok hükmündedir. Yani peygamber böyle bir şey demedi demektir. Halen daha sen dediğini ne yapma, ispat etme. Uğraşıyorsun. Halbuki Bütün muhaddisin ne yapmış? Bu konuda ittifak etmiş. Şimdi gördünüz mü? Bakın kuralları Nasıl uyguluyoruz? Uyguluyoruz. Yani işte böyle bu bize Tevit usulü burada yarıyor. Evet. Böyle her bir rivayeti aldıkça bugün Bir tane rivayet aldık. Mukaddimemiz de vardı. Bundan sonra daha fazla rivayetler alacağız. 3 tane en az 3 şüphe Almaya gayret edeceğiz her derste. Bir önce kitabı bitirmeye ne yapıyoruz? Evet. Gayret ediyoruz. Kısaca bugün Söyleyeceklerimiz bunlar. Önümüzdeki ders nasipse devam ederiz. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike eş ederiz. Estağfurullah diyoruz.